Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yar yüzünü tufanı ile küfürden temizleyen Hazreti Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam Ülül azm peygamberlerdendir. İdris Aleyhisselam semaya ref edildikten sonra insanlar hakikati kaybederek putlara ve heykellere tapmaya başladılar. Bunun üzerine Nuh aleyhisselam kavmine peygamber olarak gönderildi. Kendisine oğullarından Sam, Ham, Yafes ve pek az insan iman etti. Oğlu Kenan iman etmedi. Kavmi Hazreti Nuh'a peygamberliği boyunca çok hakaret ve işkence etti. Nuh aleyhisselam kavminin yaptıklarına 950 sene tahammül gösterdi. Nihayet, Eziyetlere takat getiremeyince Enni mağlub fentasir. Ya Rabbi mağlub oldum Bana yardım et El kamer 10 Şeklinde dua etti Allah Celle Celaluhu Hazreti Noha Gemi yapmasına emretti Gemi 3 katlıydı 80 mümin gemiye bindi Her hayvandan da birer çift alındı Yerden çıkan sular gökten inen yağmurlarla, yeryüzü suyla doldu. Gemi altı ay su üstünde seyretti. Sonra, ey yer, suyunu yut! Ve ey gök, suyunu tut! Hud 44 emri verildi, sular çekildi, gemi Cudi dağına oturdu. İnsanlar Hz. Nuh'un bu üç oğlundan çoğaldı. Sam'dan Arap ve Fars, Ham'dan Hint, Habeş ve Afrika halkı, Yafes'ten de Asyalılar ve Bering boğazından geçtiği tahmin edilen Amerikalıların yerlileri, Kızılderililer çoğalmıştır. Hz. Nuh bin sene yaşamıştır. Onun esas isminin Yeşkur, Sakin veya Gaffar olduğu bildirilir. Lakabı Neciyullah, Allah'ın sırdaşı, ve Şeyhü'l-Enbiya'dır. İdris aleyhisselam semaya ref olduktan sonra kendisine tabi olanlardan Ved, Suva, Yegus, Ye'uk ve Nesr dini yaşayıp tebliğ ettiler. Hepsi vefat edince onları hatırlamak için münafıkların teşvikiyle heykelleri yapıldı. Halk putperestliğe döndü. Bu heykellerde ilahi kudret olduğuna inandılar. Yalnız Küf'e tarafında putperest olmayıp tevhid inancını devam ettiren bir kabin vardı. Nuh aleyhisselam da bu kavimdendi. Nuh aleyhisselam, kavminde çobanlık, zaman zaman da ticaret yapıyordu. Kavminin başında, Kabil soyundan Dermesil isimli zalim bir kişi bulunmaktaydı. Her kabilenin ayrı bir putu mevcuttu. Her putun da bir hizmetkarı vardı. Hz. Nuh aleyhisselam bunlara gülünç bulurdu. Ahlaksızlık ve putperestlik hat safhaya gelmişti. Nuh aleyhisselamın kavminin özellikleri 1. Putperesttiler Bir de şöyle dediler Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele veddi, süva'ı, yegusu, yeuku ve nesri asla bırakmayın. Nuh 23 Vet erkek, suva kadın, yegus aslan, yeuk at, nesr kartal şeklindeydi. Putlar ve putçular, insanlık tarihinde insanları daima hak yolundan sapıklığa götürdüler. Saygı ve hatıra için yapılan heykeller, zamanla kendilerine tapılan putlar haline getirildiler. Allah'ı şekillendirmeye antropomorfist akide denir. Tevhid dinleri ise insanları mücerrede götürür maddenin çok daha ötesindeki manevi hakikatleri kavratmaya çalışır. Fakat beşer zihni bundan evvel Allah'ı şekillendirmek isteyip, onu kendi boyutları içinde tasavvur etmek ister. Bu ise kendisini putçuluğa sevk eder. İnsandaki bu meyli en güzel şekilde tasfiye eden İslamsa, ise, dimağı Allah'ı şekillendirmekten uzaklaştırmak için resim ve heykeli yasaklamıştır. Diğer taraftan resim ve heykel hayal gücünü tahdid eder. Yani bu menedişin ana sebebi mücerredi müşahhas hale getirip taabbüde yönelme dalaletinden kulları muhafaza etmektir. Allah celle celaluhu yaratılmış olan hiçbir varlığa benzemediği, muhalefetün lil havadis sıfatına sahip olduğu için bütün boyut, buut, şekil ve insan tasavvurunun ötesindedir. Şeyh Şibli Hazretleri buyururlar. Onu düşüncelerinizde kavrayıp, akıllarınızda tam bir şekilde anladığınızı sandığınızda, bu düşünceler size iade edilir. Çünkü bu tür düşünceler sizin uydurduğunuz ve sizin gibi sonradan olma muhdes ve maslum şeylerdir. Burada Şibli Hazretleri sonradan olanla, muhdesle, kadimin birbirinden tefrik edilmesi gerektiğini ve insanlar için onu tanıma babında onun zikrettiği vasıf ve özelliklerden başka bir yol bulunmadığı hakikatini anlatmaktadır. Böyle olunca onun müşahhaslaştırmaya çalışmak elbette insanı çok hazin ve süfli neticelere sürükler. Bu sebeple kabir ziyaretlerindeki ifratlar da putçuluğa götürdüğü için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önceleri bu ziyaretleri yasaklamış, ancak tevhid inancının iyice yerleşmesinden sonra şöylece müsaade buyurmuşlardır. Ben sizi bazı sebeplerden dolayı kabir ziyaretinden men etmiştim. Bundan böyle kabirleri ziyarete dikkat ediniz. Zira kabirleri ziyaret size ahireti hatırlatır. O halde kabir ziyaretleri, ölümün hatırlanması, mevtaya bir hediye gönderilmesi, yani Kur'an-ı Kerim okunması ve ahiretin tefekkürü için tavsiye edilmiştir. Manevi büyüklerin kabirleri yanında yapılan dua ve istekler de onların hürmetine cenabı Hak'tan olmalıdır. Çünkü kuldan istenmesi kulları şirke götürür. Nitekim Nuh Aleyhisselam'ın kavminde de bu böyle olmuştu. Akıl muhdestir, sonradan yaratılmıştır. Cenab-ı Hakk'ı bu muhtes varlıkla idrak etmek mümkün değildir. Musa aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'la konuşunca büyük bir lezzet duydu. Bu iştiyakla Cenab-ı Hakk'ı görmeyi arzuladı ve bunda ısrar etti. Cenab-ı Hakk da, şu dağa bak, o dağ yerinde kalabilirse, sen de beni görebilirsin buyurdu. Bir rivayette, 70 bin hicab arkasından sızıntı halinde bir nur dağa tecelli etti,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 Eğer o yerinde durabilirse, sen de beni göreceksin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da baygın düştü. Ayılınca dedi ki, Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tevbe ettim. Ben inananların ilkiyim. Cenab-ı Hakk'ı müşahede etmek, derecesine göre ancak cennet ehlinin bir kısmına nasip olacaktır. 2- Nuh aleyhisselamın kavmi zalimdiler. Onlar çok zalim, çok azgın kişilerin ta kendileriydi. En-Necm 52 Üç, fasıktılar. Onlar fasık, günahkar, yoldan çıkmış bir milletti. Ez-Zariyat 46 Dört, kötüydüler. Gerçekten onlar kötü bir milletti. El-Enbiya 77 5. Vicdansızdılar. Onlar kalp gözleri, vicdanları körelmiş bir gruptular. El-Araf 64 Bunun için Allah Celle Celaluhu, Hazreti Nuhu kavmine peygamber olarak gönderdi. Kendilerine can yakıcı bir azap gelmezden önce onları uyar, diye Nuhu milletine gönderdik. Nuh,